baş yaşam için teknoloji Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Alaska'da çevresel olarak hassas alanları petrol çıkarmaya açmak için 10 yıllarca önceye dayanan koruma planlarını etkisiz hale getirecek bir plan yayınladı. Reuters'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yayınlanan planla Alaska'daki ulusal petrol rezervinin batısındaki federal arazi kullanıma açılıyor. Bu da 23 milyon dönümlük arazinin 18,7 milyon dönümünün kullanımda olacağı anlamına geliyor. İçişleri Bakanı David Bernard yaptığı açıklamada petrol üretimini arttırmak için eyleme geçmenin gerekli olduğunu iddia etti. Yeni Ulusal Petrol Rezerv Planı, göçmen kuşları ve rengiyi popülasyonlarıyla ünlü olan Kuzey Yamaç'taki en büyük göl olan Teşekpuk Gölü'nün tamamında petrol gelişimine izin veriyor. Ayrıca Colville Nehri boyunca Yeni alanlarda gelişim de açılıyor. Bu alanlar için getirilen korumalar ta 1970'lere dayanıyor. Yeni planla birlikte 280 kilometrelik boru hatları, 250 mil yol, çeşitli matkap pedleri ve diğer endüstriyel tesislerin inşa edilmesi planlanıyor. Böylece 20 yıla yakın bir sürede günde 500 bin varil petrol elde edilebileceği belirtilmiş. Trump yönetiminin planı çevre aktivistleri tarafından tabii ki tepkiyle karşılandı çevre hareketlerinden ve yerli topluluklardan oluşan 10 örgüt ortak açıklama yaptı. Bölgedeki topluluklar hali hazırda süren sanayi faaliyeti nedeniyle gıda güvenliği ve kültürel egemenlik alanlarında kabul edilemez etkilerle karşı karşıya dendi. Alaska Yavan Hayat Savunucuları Programı Direktörü Nicole Whittington Evans, Washington Post'te yaptığı açıklamada kutup ayıları, rengeyikleri ve göçmen kuşlar için kritik yaşam alanlarının petrol şirketlerine verilmesi anlamına geldiğini söyledi. Yeni sondajların açılmasının iklim krizini daha da şiddetlendireceğini belirten Evans, bu planın Batı Arktik olduğu kadar gezegenin tamamı için ölümcül olduğunu söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç santralinin ikinci ünitesinin temelinin atıldığını duyurdu. Akkuyu Nükleer santralinin bilimsel ve hukuk olarak geçerli bir ÇED raporu, ve üretim lisansı alana kadar inşaatının tamamen durdurulması talebiyle Danıştay'a yapılan başvuruda geçen hafta kabul edilmişti. Danıştay İdare Mahkemesi'ne sunulmak üzere Adana Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda ayrıca ÇED raporunun, santralin Türkiye'nin milli güvenlik, ekonomik geleceği ve halk sağlığı üzerindeki olası yıkıcı etkilerinin gözetilerek hazırlanması talebi yer alıyordu. Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği hazırlanan Salda Gölü raporunu yayınladı. Gölün mutlaka korunması millet bahçesinden vazgeçilmesi istendi ve gölün UNESCO Dünya Mirası statüsüne alınması için yasal girişimler başlatılsın dendi. 150 sayfalık raporda özette şunlar var. Göl yaklaşık 2 milyon yıl önce çevreden gelen sular ve yüzey sularının toplanmasıyla oluştu. Salda'yı besleyen akarsular ve derelere bazıları yargı kararıyla durdurulmasına karşın su gelişini engelleyen gölet yapılması, gölün yok olması anlamına gelebilecek. Göl, madencilik faaliyetleri ve taş ocaklarıyla kirletilmemeli ve yok edilmemeli. Koruma statüleri değiştirilerek Salda Gölü'nün yapılaşmayı kolaylaştırıcı yeni statülerle tekrar mutlak korumacı statülere geri dönülmesi gerekiyor. Salda Gölü turizm baskısı ve millet bahçesi projesiyle yok edilmemeli. Bu amaçlı yapılaşmaya kamu yararına ve toplum çıkarına aykırı dendi. Tuzla sahilinde dalgıçlar gençlerle birlikte denizin dibine daldı, çöp topladı. Dalgıçlar denizden çıkardıkları çöpler arasında çok sayıda maske, eldiven, tekne kalıntısı, çakmak, cam şişe ve birçok atık vardı. Çuvallara doldurulan çöpler farkındalık oluşturmak için sergilendi. Sergilenen çöplerin altında doğada kaç yılda çözüldükleri yazıldı. Mesela maskeler doğada 400 yıl, eldivenlerse 500 ila 1000 yılı arasında çözülüyor. Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı, "Denize kıyı bir ilçeyiz. Deniz insanlar için kıymetli, hayat veriyor. Denizden her türlü çöpün çıkması üzücü. Ekolojik dengede çok kıymetli. Denizlerimizi korumalıyız. Gelecek nesillerin daha hassas olması geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Gençlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi doktor yazıcı. Kendi sağlığımız için kullandığımız maske ve eldivenleri denize atmayalım. Ekolojik denge bozuluyor. Bilinçsizlik vatandaşları bilgilendirmemiz lazım. Denize atılan maske eninde sonunda insanı hatta belki de kendisini bulacak. Dünyayı etkileyecek. Hassas düşünmeliyiz. Global düşünüp yerelde uygulamalıyız ifadelerini kullandı. 13 Temmuz-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Yeşil Politika Okulu Yeşil Düşünce Derneği'nin geçmiş yıllarda da hayata geçirdiği bir eğitim programı. Yeşil Politika Okulu günümüzün toplumsal ve politik tartışmalarını Yeşil Düşünce ve Yeşil Politika temelleri üzerinden ele alıyor. Ve bunun için oluşturulmuş bir müfredat var. Bu müfredatta Yeşil Politika Okulu katılımcılarını bekliyor. Programda Yeşil Politika çerçevesinde yaşamın tüm alanlarının Çeşitlilik, eşitlik, demokrasi ve haklar meseleleri bütüncül bir politik perspektifle ele alınacak. İklim krizi ve Türkiye'nin iklim politikaları, doğa korumacılık anlayışı, LGBTİQ artı ve kadın hakları, yurttaşlık ve azınlık hakları, barış politikaları, kırsal yaşam ve kent politikaları gibi konular uzman eğitimcilerin yürütücüyle çevrim içi ortamda hayata geçirilecek. Başvurular 3 Temmuz'a kadar devam ediyor.